Mutmeyin olan nefse şefkat etme, bağrımıza basarız mutmeyin olmuş bir nefsi. Onu o kadar bir avans vermekte mahsulü yok demektir. Levame ise şayet gerçekten ona acımalı, elinden tutup oradan çıkarmalı. Çünkü düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor o zavallı. Emmare ise ona karşı da adalet etmeli. Senin en can alıcı hasmın nefsindir, diyor. En büyük hasmın senin diyor, nefsindir. Yani sen sana düşmansın. Sen, sendeki düşmanı aşmadıktan sonra dostluk iklimine ulaşamazsın. Harami harime mahrem olamazsın. Yar vuslatına eremezsin. Şebi arus göremezsin. Hazretül Kuts'ten içeriye giremezsin der harami harimi mahrem neşevet tazi endişe yâr mücerred neşevi mutmeyne sanki müntaha mertebesi de fakat ya ait derinlikler oluyor yani mutmeynenin bir derinliği râdiye bir derinliği de mardiye mertebesi oluyor safiye veya zekiye mertebesi Kanat ı Aczanemce benim, biraz peygamberlere mahsus bir hal, yani ilk donanımların hali oluyor. O mevzudaki kesf sadece öyle bir mazhariyetin hakkını verme şeklinde oluyor. İnsan ne kadar zorlanırsa zorlansın, tam safi olamaz, tam zeki olamaz veya tam kamil olamaz. Onun için demişler yani Kamil'e nefis olması için Orada da işte insan zatı manasına geliyor artık yani nefis söz konusu değil İnsani Kamil manasına Çünkü <gülüyor> İnsani Kamil Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem Cilin ifadesiyle Kur'an-ı Kerim de onu zirve gibi gösteriyor Ya yöten nefsül ne diyor Farklı zevk etme de olabilir yani O mevzuda İmam Rabban Hazretler farklı düşünür çok önem verdiği Muhammed Bavuddin Akşibendi Hazretleri farklı düşünür. Farklı düşünebilir. Yani biraz zevk etmeye bağlı. Duymaya bağlı. Hissetmeye bağlı. Zümbürtepelerdir yani onlar. Uzaktan bile yani rüyalarınıza görme müyesser olmuşsa o zümrüt tepeleri. Hakikaten de görmüş olabilirsiniz çoğunuz. Yani zannediyorum çok beğeneceksiniz. Onların misal alemi itibariyle farklı görüntüleri var herhalde. Berzahi vücutlar itibariyle farklı görüntüler haizle. Tam şeyi ile duyulabilecek şeyler değil. Onlar sadece akıl adına malzeme toplarlar. Tırpan, tırmık gibi şeylerdir. Esas o meselenin sapı samandan ayırma işi, sonra buğday ondan ayırma işi, onu değirmene götürme işi, öğütme işi, ekmek yapma işi bunlar kalpteki ihtisaslara ait şeyler. Çokları biçmede, toplamada kalıyorsa şayet, ihtisaslarını aç bırakıyor. Bugün buradayız, yarın Allah'ın huzurunda olacağız. Ufkumuzu açacak insanlar hep minnet duyarız. Bir şeyler söylesinler, gönlümüzün dilinde, Gönül Gönlümüz, mızravımıza dokunsun, onu seslendirsinler. Bunda onu duyalım, kim olursa olsun, kalbime onlardan onların beyanından düşen, dökülen, daha doğrusu yağan şeyleri alıp değerlendireyim, minnet duyarım. Biz bu yazanların derinliklerinin içinde olduğumuzdan dolayı anlayamıyoruz. Türkiye'deki ülfet gittiğimiz yerlere de götürüyoruz onu. Derinliğiyle duyamıyoruz. Yoksa çok derin. O ezanlar ki şahadetler dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli diyor. Ezansız günler görmüş o da, o işgal zamanında. Hiç olmazsa bazı yerlerde. Umar mıydık tavanlar, Yerde yassın rehneden bir ita, Eşiklerde yusun tutsun, Örümcek bağlasın mihrağ? Umar mıydık cemaat bekleyip, Durdukça minberler, Dikilmiş dört direk görsün, Serilmiş bir sürü mermer? Umar mıydık ezan sussun, Fezadan sililsin yadım ı Yani sen dokuz asır, Haçlıları göğüsle, Moğol'u göğüsle, Babayı hareketlerini göğüsle ülkede, Kendin gibi yaşamaya çalış, onun için ölümü elli defa iktiham et, Ölüm kayalarına dal çık, kendin olarak kalmak için, Kim bilir niceleri, öyle bir hasret ve hicrandan ölmüştür. Ölmeyenler de geleceğe ait ümitleriyle yaşamışlardır, veya önceden kalpleriyle öldüklerinden dolayı ölmemişlerdir. Ezan önemlidir. Evet, Bas-ı Badel-Mevt'ün bir yönüyle insanların fenalıklara karşı olan temayüllerin önünü kesmesi, onlarda iyilik temayüllerini şağlandırması gibi, da Allah'ı hatırlatması, insandan namaz duygusu uyarması, Hz. Hüzur-u Kibriya'da kemerbeste yubudiyet içinde el pençe divan durmaya insanı çağırması açısından bir yönüyle onlara iradelerini hatırlatıyor. Siz camit değilsiniz. Aklınızı esen böyle. İnsan ipi boynunda istediği yerde otlamak için yaratılmamıştır diyor ya. Aynen onun gibi sen iraden var diyor. Ve sen iradenle esas... Mümeyyessin Bir imtiyaz verilmiş sana Bununla seçilmişsin sen İradenle dağların taşların Neden iradeleri yok Onun için Kur'an'a muhatap olamazlar Çok büyük de olsa Hatta onlara müekkel melekler bile olsa Kur'an'a yine muhatap olamazlar Çünkü onlar Cemali tecellinin Kristalleşmiş şeklidir Oysaki insanoğlu Cemal ve celali beraber abidir. İkisini de birden avidir cismaniyetleri, bedenleri itibariyle, nisani arzuları itibariyle o yanları vardır. Bir de meleki yanları vardır. İmam-ı Gazali'nin yaklaşımı, Mevlana'nın yaklaşımı burada farklıdır yani. İnsanın meleki yanı, şeytani yanıdır der. Birisi dünyevi yanı, öbürü uhrevi yanı der. Biri aklı maaş der, aklı maat der. Öbürü aklı dünya der, aklı ukba der. Esas bu ayırımı öteden beri hep yapa gelmişlerdir. İşte insana diğer varlıklardan farklı olduğunu hatırlatma manasına esas ezan-ı Muhammed'i gençlere de iradelerini hatırlatıyor. İradenizin hakkını verin diyor yani. İradenin bir hakkı vardır. Bu temayül şartı adi planında dahi olsa sen bir noktaya doğru, bir yöne doğru kendi eğilimlerini ortaya koyduğun zaman Cenab-ı onu yaratıyor. Fennalıkları frenliyor, iyiliklere şahlandırıyor. Öyle dinlerse tabii, öyle dinlersin.